282. konu, Hazreti Peygamber'in ashabına Habeşistan'a hicret iznini vermesi ve Hatıb'la Cafer'in Habeşistan'a hicret etmeleri, Muhammed bin Hatib şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber ashabına, rüyamda hurmalık bir yer gördüm, oraya gidiniz, buyurdu, böylece Hatip ve Cafer bin Ebi Talib deniz yoluyla çıkıp Habeşistan'a gittiler, ben denizde, geminin içinde doğup dünyaya geldim.